Ve cennetlik insan olmanın derdiyle bir ömür boyu çırpınacak. Sadece kendisi değil yavrularını da öyle yetiştirecek İnşallahu teala. Evlatlarını da cennetin yolunda olarak yetiştirecek. Muhterem Müslümanlar mahşerden Mevla'nın gölgesi yani himayesi arşın gölgesi. Sonra cennetlik kullar, muhterem müminler sırata sevk ederler.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 çok çok hasenat işlemiş, ama şöyle seyyiatı da var. Hasenatı galip gelen kullarımın seyyiatını tamamen affettim, rahmetimin sun geriye sildim, onları cennete bırakın buyuruyor Cenab-ı Hakk'ın Özel'e. Muhterem Dünyada korktun ya, Müslüman, Dünyada korktun Allah'tan ya, Kalbinde Allah korkusu taşıdın dünyada.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 Cenab-ı <Gülüyor> Halik-i tamam tamam kulum, senden vaki kusurları affettim ve bağışladım, seni cennetime koydum ve selam. Muhterem ünliler, niye? فَاَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مُوَازِينُهُ فَهُوَ فِي اِشَتِ الرَّاضِيَةِ Hasenatı ağır geldi mi, o razı olduğu maişet içerisinde cennetlere ve nimetlere, ya hafif geldi mi, işi yama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 Muhterem Müslümanlar, cennetli kulların işi mizanda da belli zaten. Hatta bazı kullar vardır ki müminler فَلَا يُوْغَبُ لَهُمْ ve وَلَا يُنْسَبُ لَهُمْ دِیوَانٌ Onlar için ne mizan vardır ne de divan kurulacaktır. Kalbinden kalkarken, kabrinden kalkarken, nur içerisinde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 arkasından gelen, kendisine evet diyen, önünde el bağlayanlara güzel teşkiyeler verip onların halini, makamını, derecesini yükselten hı? dünyacılar, muhterem Müslümanlar Ya ya, gel bakalım sen bizdensin ve hâkedâ ve hekede. mahşerde Allah böyle buyuracak siz dünyada sizden olanları yükselttiniz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 لَا إِلَاهَ illallah Muhammedur مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللّٰهِ İkincisi Ümmetün müznübetün ve Rabbün gafur Gürahkar ümmet ama gafur ve rahimin olan Rabbi var onun Hani az evvel söyledim ya mü'min, gayur, çalışkan ama hatası var Rabbi Gafur ve Erhamu Rrahimindir inşallahu Teala.